İyi günler sevgili açık dinleyicileri. Bugün 31 Ocak 2014 Ocak ayının son günü ve yeni bir e, önce sağlık programındayız. Ben, ben Selim Bodur Ben Betül Öngen. ben bugünkü programımızda e, bir kitap üzerinden gideceğiz. Yani Sayın Akif Akalın'ın e, kaleme aldığı toplumcu tıbba giriş ama e, istersen konumuzun e, sen tanıt Betigül. Ee, bizim e, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Ökütlesi'nden meslektaşımız e, sağ olsun kendisi bugün kırmadı geldi. Teşekkürler. Ee, halk Sağlığı eğitimini bildiğim kadarıyla Kanada'da yaptınız, Toronto'da. Evet. Şu anda da tıp eğitimi ana bilim dalında e, bu toplumcu e, tıp konusunda dersler veriyor. E, ve evet. Çok sayıda kitabı var, yazıları var bu anlamda. Biz de onun deneyimlerinden faydalanmak evet. istedik. Evet. Teşekkürler. Evet, tekrar teşekkürler geldiğiniz için, vakit evliliğiniz için. Evet Biti e, toplumcu tıbbın doğuşu buradan mı başlayalım? Oradan başlayalım. Bir tarihsel süreci hakikaten bu kavram nasıl oluştu, nereden kaynaklandı? Evet e, aslında o tarihsel süreç içinde e, toplumcu tıbbın doğuşunu e, Babil'e kadar geri götürebiliriz. Eski Mısır'a, eski Yunan'a kadar geri götürebiliriz. E, tıbbın insanlık tarihi kadar eski olduğunu biliyoruz. Ee, bu dönemlerde tıbbın toplum için değil... ...daha çok saray için örgütlendiğini görüyoruz. Ee, Orta çağda da bunun devam ettiğini... ...işte Osmanlı tarihine baktığımız zaman... ...hekim başılık kurumunun aslında... ...topluma yönelik hizmet sunmak için değil... ...daha çok saray ve orduya yönelik hizmet sunmak için... E, kurulduğunu biliyoruz. Fakat e, sanayi toplumunun... ...işte 16. yüzyıldan sonra 17. yüzyılda... ...Avrupa'da doğuşuyla birlikte... Ee, i̇şçinin önem kazandığını, işçi sağlığının önem kazandığını ve bu nedenle topluma yönelik hizmetlerin de örgütlenme zorunluluğu doğduğunu görüyoruz. İşte e, Bismarck'ın Almanya'da e, fabrika hekimliği uygulamasını yaygınlaştırması. Biliyorsunuz ilk Almanya'da 1880'lerde sağlık sigortası uygulaması dünyada yürürlüğe giren ilk ülke Almanya. E, üretici güçlerin, üretici kesimlerin e, sağlığının... Ee, ...önemli bir hale gelmesi bu yüzyılda ee, topluma yönelik sağlık hizmetlerini e, örgütlemeye yol açıyor. Ve e, bu dönemde e, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi konusunda iki temel görüş ortaya çıkıyor. Bir tanesi daha çok e, eskiden olduğu gibi işte saraya, e, orduya hizmet eden o... Ee, ...tıp anlayışının devamı olarak görebileceğimiz sanayinin taleplerine göre örgütlenmiş bir tıp. ilaç endüstrisinin, tıbbi teknoloji endüstrisinin taleplerine göre örgütlenmiş bir tıp. Ee, diğer taraftan da e, emekçilerin, toplumun ihtiyaçlarına göre tıbbın örgütlenmesi için ayrı bir talep. Ee, daha çok Almanya'da, Avrupa'da biz bu tartışmanın başladığını görüyoruz. Ee, 19. yüzyıla girerken ve tartışma günümüze kadar tabii devam etti... Peki, şey evet. bir sorayım, e, toplumcu tıpın doğuşundaki hani kabul edilen e, bunu ortaya çıkaran kişi e, bir, evet. bir önder var mı? Şimdi şöyle söylemek lazım, e, Almanya dedik, Almanya biliyorsunuz o dönemde çok hızla sanayileşen ve sanayileşmenin bu hızlı sanayileşmenin sorunlarının en çok yaşandığı ülkelerden bir tanesi yine İngiltere sanayinin bir şeyi biliyorsunuz, buralarda. ...işçilerin çalışma ve yaşam koşulları üzerine... E, ...yapılan çalışmalar aslında... ...Toklumcu Tıpkı'nın doğuşunu ortaya çıkarttı. Engels'in... ...İngiltere'de işçi sınıfının durumu... ...çalışması... ...bu konudaki seminal kitaptır. Yani Hı -hı. esas... Hı -hı. E, ...bu kitaptan sonra... ...bu kitabın yayınlanmasından sonra... ...Virkov'un da bu kitaptan yararlandığını biliyoruz. E, bu kitaba... E, ...kaynak olarak gösterdiğini kendi çalışmalarında biliyoruz. E, Engels tabii... ...hekim değil... E, ...felsefe eğitimi almış e, sosyal bilimci o e, daha farklı açıdan yani e, ekonomik politik dediğimiz e, kendi alanından olaya bakarak değerlendirme yapıyor. İşçi sınıfının durumunu değerlendiriyor ve çalışma yaşam koşullarının işçi sınıfını sağlıksız koşullarda e, yaşayan çalışan işçilerin sağlıklarını kaybettiğini... Ee, bunun sadece işte tıbbi önlemlerle çözülemeyeceğini, bu sorunların mutlaka sosyal ekonomik tedbirlerin de alınması gerektiğini. Ama bunu tıp dilinde tercüme eden Virchow Almanya'da yine. Hı hı. Ee, çok önemli bir e, tarihsel gene döküman vardır Virchow'un. Yukarı Silesi'ye tifüs salgını raporu. Hı hı. 1848 senesinde yayınlanan bu rapor. Ee, hikaye şöyle, Virchow biliyorsunuz e, patoloji uzmanı. O dönemde yukarı Silezya, e, Alman işgali altında bir Polonya bölgesi... E, ...buradaki maden ocaklarında çok büyük bir salgın çıkıyor, tifüs salgını... E, ...bu salgının üzerine bir değerlendirme yapması için bir sağlık ekibi gönderiliyor... ...ekibin başında Virchow e, var... ...Virchow değerlendirmesini yaptığında bir rapor yayınlıyor... ...bu rapor işte toplumcu tıbbın doğuşunu simgeleyen rapor... Ee, biliyorsunuz genellikle hekimler reçetelerinde ilaç yazarlar. Virchow ilaç yazmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir daha böyle bir salgının olmaması için ne tür sosyal ekonomik tedbirler alınması gerektiği. İşte oradaki işçilerin çalışma koşullarını, yaşam koşullarını inceliyor raporunda. Ee, daha sonra halk sağlıkçıların bu raporu kendilerine örnek aldıklarını ve sağlığa bu yaklaşımla, Virchow'un yaklaşımıyla yaklaştıklarını, yaklaşmaya başladıklarını görüyoruz. Ama ilk 1848 diyebiliriz. Evet. Yani ilk olarak e, olayın sosyal yönünün antropolojik yönünün e, bir salgını nasıl yönlendirdiği kaynağını nasıl oluşturduğunu belki açıklayan bir rapor evet. evet. Şimdi burada çok e, ilginç bir cümlesi var Birşok'un. E, yapay suni salgın diyor bu salgına. Hı. Bunu söylerken aslında söylemek istediği şey insan eliyle yani doğal değil tırnak içinde bu doğal bir salgın değil. Yani eğer toplum e, insanların çalışma ve yaşam koşullarını bu kadar kötü çalışma ve yaşam koşullarında insanları zorlamasaydı e, bu salgın bu kadar ...insan öldürmezdi, bu kadar insana sakat kalmasına yol açmazdı. Yani toplumsal ekonomik tedbirler alınarak da bir tedbirler yanında... ...bu tür salgınlara karşı daha etkili mücadele edilebilir. Bu suni yapay salgınları zaten hani toplumun dezavantajlı kesimleri denilen... ...ya da o şekilde evet. tanımladığı hani bir takım olanaklardan yoksun kesimlerinde ortaya çıkmasını... ...belki bu suni salgın tanımlayacak. Tabii, özellikle yani. eğer diyor doğal bir salgın olsaydı... Bu salgından toplumun bütün kesimleri zengini, yoksulu eşit olarak etkilenecekti. Halbuki ben diyor incelenemde gördüm ki toplumun işte zengin kesimleri salgından çok fazla etkilenmezken evet. esas darbeyi, yoksul kesimler diyor. O zaman engelsin dediğine geliniyor. Kapitalist üretim biçimiyle evet. hastalıklar arasındaki evet. bağlantı. Tabii o dönemde galiba bir de Robert Koch'la çakıştı bir yer evet. var değil mi? Ve o kitabınızda yine var. Nazi Propaganda filminde 1939'da çok ilginç bir nokta var. Evet. Robert Koch'u genç parlak bir bilim insanı ve bir tıp kahramanı. Bir şu ise yaşlı uzlaşmaz, dar görüşlü, eski moda kavramları yapışmış, zavallı olarak gösteren ...ya da böyle tanımlayan evet. bir film varmış. Değil mi? O da, da ilginç. Ee, ee, oradaki hikaye... Hangi film o? Nazi Propaganda filmi. Nazi Propaganda filmi ha. Almanya'da evet. 1930'larda yayınlanmış. Ee, Koh-Wirkov tartışması ha. aslında... ...günümüzde bile devam eden evet. bir tartışma. Yani orada bitmiş bir tartışma değil. Ee, tartışmayı... Çarpıtarak tabi yayınlayanlar var. Esas işin doğrusu Berlin'de 1882 senesinde fizyoloji cemiyetinde Koch ilk defa e, tüberküloz basilini e, gösterdiğinde e, o tartışma başlıyor. Şöyle bir tartışma tüberküloz hastalığının etkeni tüberküloz basilidir. Koch'un tezi bu. Eğer tüberküloz etkenine karşı mücadele edilirse bu hastalık yenilebilir. Bu hastalık ...mücadelede esas yapılması gereken tedbir, tıbbi tedbirdir. Burada Virchow'un tezi, e, bir başka kategoriye geçmek lazım. Burada yeterli şart, gerekli şart meselesi. Evet diyor, Etken bir bu. kişi de tüberküloz gelişmesi için mutlaka bu basilin olması gerekli. Fakat yeterli değil. Bu basil diyor, pek çok sağlıklı insanda da var. Ama hastalık yapmıyor. Bu basilin insanda hastalık yapabilmesi için yeterli şartlar işte çalışma yaşam, olumsuz çalışma yaşam koşulları. Hı hı. Yani bu basil işte maddi durumu iyi, beslenmesi, barınma koşulları iyi olan insanlarda hastalık ortaya çıkartmazken e, kötü koşullarda yaşayan insanlarda da klinik hale gelmesine sebep oluyor. Ee, tabii bu tartışma çok kritik bir tartışma. O zaman sadece reçete yazarak sorunu çözemezsiniz. Tabii. İnsanların çalışma ve yaşam koşullarında da iyileştirme yapmanız çok gerekir. Tabii bu e, Koh'un e, daha sonra bir tabu gibi kabul edilen e, Koh postulatları. Onlar da bugünümüzde çok eleştirilen ya da çok eksikliği e, olduğu söylenen ve bunun evet. bir dogma olarak kabul edilmemesini e, savunan birçok e, bilimsel görüş de ortaya çıkmaya başladı. Tabii Koh postulatları evet. çok eleştiriliyor. Evet. Peki. buradan ben şeye dönmek istiyorum bu hani sağlığın bir tanımı var biliyorsunuz hani bedensel, ruhsal yani hastalıksız ve aynı evet. zamanda bir toplumsal iyilik hali evet. şimdi bu, burada bu toplumsal iyilik halini toplumcu tıpla bağdaştırmak mümkün mü? tabi tamamen toplumcu tıbbın aslında bir zafer olarak bunu değerlendirebiliriz bu tanım İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün Birleşmiş Milletler biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nü kurdu. Ee, anayasasında yer alan tanım hastalık yalnızca e, sağlık e, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil. Aynı zamanda e, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Şimdi buradaki o toplumsal iyilik halinden kasıt tam da bu söylediğiniz yani insanların çalışma ve yaşam koşullarından bahsediyoruz burada. Toplumsal hı hı. iyilik... Ee, bu insanların olumsuz yaşam ve çalışma koşullarının hani bir doğa kanunu olmadığını, doğal olmadığını, bunun yapay olduğunu insanlar tarafından bu koşulların üretildiğini ve bu nedenle aynı şekilde insanlar tarafından da düzeltilebileceğini savunuyor. Bu e, gerçekten toplumcu tıbbın pik yaptığı bir dönemdir. İkinci evet. Dünya Savaşı sonu yıllar. E, ve 1970'lere kadar aslında Almat'a biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nde yapılan bir konferans, herkese sağlık konferansı, <gülüyor> işte sağlığın bir hak olarak kabul edilmesi, e, sağlık hizmetlerinin herkese ücretsiz olarak sunulması talepleri filan. Bu dönemler 1940-45'ler, 1970-75'ler e, toplumcu tıbbın tıp ortamına egemen olduğu diyelim ve gerçekten... ...pik yaptığı dönemler ama 1980'lerden sonra e, biliyorsunuz küresel bir neoliberal saldırı karşısında tıp da direnemedi. E, maalesef bu biraz evvel söylediğimiz tanım e, yani sağlığın sadece bedensel, ruhsal, e, sosyal iyilik hali olduğu tanımı, hastalık ve sakatlık olmadığı tanımı e, kağıt üzerinde kalmış durumda. <gülüyor> Bugün maalesef sağlık alınır, satılır bir meta haline de dönüştü ve bir hak olmaktan neredeyse tamamen çıkmış durumda. Yani evet. kağıt üzerinde hala daha böyle görünmesine rağmen, mesela bizim anayasamızda da biliyorsunuz evet. sağlık hakkı 56. madde vardır fakat bunu kullanmaya kalktığınız zaman bir sürü sorundan karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Ee, siz kitabınızda mesela işte toplumcu tıbbın ve sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine göre örgütlenmesi olarak tanımlıyorsunuz veya böyle tanımlanıyor. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Yani bizim ülkemizi göz önümüze aldığımızda hani refah içinde olanların sayısı çok fazla değil. Daha çok refah içinde olmayan işte ezilen bir kısım var. Büyük bir kısım var. O zaman burada hani biz bilgili becerili hekimler yetiştiriyoruz belki ama sadece bu bilgi beceri değil aynı zamanda işte bu ezilen toplumun halinden anlayan ona yönelik çalışan hekimlere de ihtiyaç olduğu söylenebilir mi? Mutlaka, ya da bu eksik var mı? Mutlaka. Bu gerçekten Meclubunu tıbbın en büyük çelişkilerinden bir tanesini ortaya koyduğunuz tıp eğitimi. Şimdi e, tıp eğitimi örgütlenen tıbbın ihtiyaçlarına göre eleman yetiştiriyor. Maalesef işte sanayinin, e, ilaç endüstrisinin tıbbi teknoloji endüstrisinin sanayinin talepleri doğrultusunda bir tıp eğitimi verilmeye başlandığında yani hastalıkların ...önlenmesinden çok tedavi edilmesini... ...önceleyen bir sağlık anlayışı... ...tıp anlayışı... ...egemen olduğunda... E, ...toplumun sağlık gereksinimleri... ...konusunda çok iyi eğitim... ...almamış hekimleri yetiştirmeye başlıyor... ...tıp bagülteleri... İşte e, bu öğrenciler de... E, ...zaman zaman bundan yakınırlar... ...işte yüz binde bir, milyonda bir... ...görülen hastalıklar konusunda... Eğitim almalarına rağmen gündelik her gün birçok insanın maruz kaldığı hastalıklar konusunda ki bunların başında işçi aldığı ve meslek hastalıkları gelir hemen hemen hiç eğitim alamıyoruz. Bu konuda çok e, acı istatistiklerimiz var. E, Çalışma Bakanlığı'nın bundan iki sene evvel yayınladığı bir kitap var meslek hastalıkları kitabı. E, Çalışma Bakanlığı bunu kendisi itiraf ediyor. Çalışma Bakanlığı diyor ki e, ülkemizde yılda e, 400-450 kadar meslek hastalığı tanısı konuyor. Halbuki biz biliyoruz sigortalı nüfusun en az binde dördü, en çok binde on kadar bu dünya insidans rakamlarıdır. Meslek hastalığı tanısı konması gerekir. Yani en iyi ihtimalle Türkiye'de yılda en az 40 bin meslek hastalığı Hı. tanısı koymamız gerekir. 400. <gülüyor> Maalesef yüzde bir. Yüzde Hı. bir. Yani o zaman evet, bu tanı konamıyor mu diyeceğiz? Tanı yani, konamıyor çünkü konamıyor. tıp eğitiminde inanamayacağız. Meslek hastalıkları gerçekten yok, yok gibi... Yok. Ee, yine geçtiğimiz yıllarda e, 9 Eylül Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma var. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yatan hastaların dosyaları üzerinden yapılmış bir çalışma. Ee, şimdi poliklinik muayenesi biliyorsunuz çok kısa maalesef. maalesef. Son zamanlarda 5-10 dakikaya kadar indi. Hani poliklinik muayenesinde belki hekim hastasına mesleğini sorma şansı bulamayabilir o kısa şey. Ama yatan hasta... E, mutlaka ayrıntılı bir anemle evet. alınması lazım. Vakit Dosya yani, üzerinden yani. evet hı. vakit var. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde maalesef hı. yatan hastaların yüzde mesleği sorulmamış. Yüzde? Elli. Mesleği, hı. %50 hı. mesleği hı. sorulmamış. Hı hı. Yani dosyada iş... e, halbuki 1700 yılında Ramazin'i bize Hipokrat'ın üzerine e, ikinci olarak işçi sağlığının babası olarak tarihe geçmiştir. E, mutlaka hastanıza mesleğini sorun çünkü hastalığıyla mesleği arasında bir ilişki olabilir bunu söylemişti evet. ee, 300 yıllık bu bilgiyi maalesef biz bugün Türkiye'de tıp eğitimimiz e, bu konuda yeterli e, bilgi eğitim vermediği için kullanamıyoruz evet. Evet. kullanamıyoruz peki bir müzik arası Betim, hı hı. sonra devam edelim keyifli ve oldukça bilgilendirici söyleşi efendim bu hafta boyunca açık radyoda çok Pete Seeger parçaları dinledik ee, biz de programımızda e, böyle başlayacağız programımızın bu müzik bölümüne e, ancak Pilsiger'ın kendi sesinden değil e, onun parçalarını Fransızca seslendiren bir Yeni Zelandalı niye Yeni Zelandalı Fransızca söylüyor da ilginç ama <gülüyor> uzatmayayım Grimm Allwright Grimm Right" hem Pilsiger hem Tom Paxton hem Bob Dylan, Leon Arco hem bütün bu ünlü e, müzisyenlerin parçalarını Fransızca seslendiriyor ilk parçamız Grimm Allwright'dan gelecek Pilsiger'ın bir parçası Rus Kale -Sentür. 142 alors que j'étais à l'armée on était en manœuvre dans le luciane une nuit au moins de mai le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé on avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit d'avancer gentil où mon capitaine est vous sûr'est mon chemin ces gens j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain allons soldats un peu de courage on n'est pas là pour s'amuser bien avait jusqu'à la ceinture et le vieux con'vancé c'est gentils Pour charger on ne pourra attacher. Ces gens ne soient pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant. Je n'aime pas les dégonflés. En avec la flotte jusqu'au cou et le vieux con il avançait. Et soudain, un cri jaillit, suivi d'un sinistre clou-clou Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent En s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort d'attente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 Cette triste histoire toujours la laisse diviner. Ne vous avez peut-être mieux à faire, vous ne sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. Alors vite la flotte jusqu'au genou et le vieux Yen avait jusqu'à la ceinture et le vieux con d'avancer. Enlever de la flotte jusqu'au cou et le vieux con d'avancer. Yen avait jusqu'à dinledik. Bir Pitsigir parçasını Fransa seslendirdi. Centure, 31 Ocak 2014. Açık radyoda. Önce sağlık programındayız. Ve e, Doktor Akif Akalın'la Toplumcu Tıba Giriş isimli kaleme aldığı çok keyifle okunan kitabı e, yazılama yayınevinden e, çıktı. E, bu kitabı konuşuyoruz. Evet Betükül nerede kalmıştık? şeyi konuşuyorduk Tarihteki tıp, tıp eğitimin modellerinden biraz bahsediyorduk ama isterseniz hani dünyada bu toplumcu tıp neler yaşadığı toplumcu tıp deneyimlerinden evet. belki işte o eğitim modelleriyle birlikte ondan bahsedebilir miyiz? Evet tabii, e, bize bir ilk, örnek olsun e, bu e, biraz evvel konuştuğumuz işte Engels bir kitap <Gülüyor> yazmıştı daha sonra Virko bunu geliştirmişti e, tıp diline tercüme etmişti bunlar tabi kuramdı. E, bu kuramların ilk tarihte yaşama geçtiği ülke olarak Sovyetler Birliği'ni görüyoruz. 1917 senesinde e, Rusya'da bir devrim oluyor. Devrim olduktan sonra e, Semaşko ilk sağlık <gülüyor> bakanıdır. E, daha sonra kurduğu model de zaten Semaşko modeliyle tarihe geçmiştir. Semaşko e, Rusya'da toplumun gereksinimlerine göre acaba nasıl örgütleyebiliriz e, sağlık hizmetlerini ve sağlık işte... Az önce konuşmuştuk, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımında olduğu gibi sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal, toplumsal iyilik hali. Bunu nasıl sağlayabiliriz? İşte e, Virkov'un ve Engels'in söylediği çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ilk defa Sovyetler Birliği'nde deniliyor. Eğer istatistiklere bakarsanız 1935 yılına kadar Sovyetler Birliği'nde çok fazla hastane açılmadığını Sadece e, iki katına çıktığını ki bunun da o dönemin nüfus artışıyla kıyasladığımız zaman ancak nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olduğunu. Fakat kreşler, sent mutfakları, işçi sağlığı birimleri, bütün fabrikalarda, bütün işliklerde iş yeri hekimlikleri ve işçi sağlığı koruyucu hizmetlere öncelik verildiğini... ...tarihte ilk okul hekimliği uygulamasının çok yaygın olarak... Sovyetler Birliği'nde kurulduğunu bu dönemde 1920'li yıllarda, 25'li yıllarda kurulduğunu görüyoruz. Bu dönemde işte eğitime geçelim isterseniz buradan. Evet. Tıp fakültesinin, o geleneksel tıp fakültesinin yetiştirdiği hekimlerin bu modele çok uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz tıp eğitiminde ilk iki yıl temel bilimlerdir. Daha sonra klinik aşamaya geçilir ve tamamen Hastalıkların tedavisine yönelik bir eğitim verildiği için hekim e, koruyucu ve önleyici tedbirler konusunda hani halk sağlığı stajlarında bir şeyler öğrenmiş olsaydı bile çok yetkin değildir aslında. Çok... Mesela iş yeri hekimliği nasıl yapılır? Hani maruziyetler işçilerin kaldığı işte kimyasal fiziksel risk etmenleri var. Bu konularda maalesef çok yeterli değil. İşte bu sorunu çözebilmek için tıp eğitimini ilk defa Rusya'da üçe bölüyorlar. <gülüyor> Şu şekilde bir normal bizdeki gibi pratisen hekim yetiştiren tıp var. Bunlar korunuyor. iki sadece hijyen tıp fakülteleri e, koruyucu ve işçi sağlığı tedbirleri alınan öğretilen bir tıp eğitimi veriliyor. Yine aynı tıp akültesi eğitimi süresinde. Bir de ana çocuk sağlığı hekimi yetiştiren, erken uzmanlaşma diyorlar buna. Bir ayrı tıp eğitimi veriliyor. Yani üç farklı Tabii. mezun. Üç farklı mezun. Yani Hı -hı. tıp akültesine girdiğiniz zaman ilk sınıfları ...temel bilimleri yine ortak dersler alıyorsunuz... ...fakat ikinci, üçüncü sınıftan itibaren... E, ileride, evet ...hangi uzmanlık alanına yöneleceksiniz ...buna erken uzmanlaşma. Şunu karşı, karıştırmayalım... ...bizde de şu anda... ...mesela tıp eğitiminden sonra... <gülüyor> ...halk sağlığı uzmanı olmak isteyenler... ...dört yıllık halk sağlığı uzmanlığı yaparlar... ...bunu tıp eğitimi içine alıyor... <gülüyor> ...Rusya. Çünkü... ...hızla çok fazla hekime ihtiyacı var... <gülüyor> ...bu hekim ihtiyacını bu şekilde... ...bu model daha sonra... E, bütün sosyalist ülkeler için örnek oluyor. Doğu evet. Avrupa ülkeleri biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet. ve Çin. Bu ülkelerin hepsinde bu model. İşte o zaman e, mesela iş yeri hekimi gerçekten okulu bitirdiği gün e, görev aldığı iş yerinde... E, iş yeri hekimi olacak. İş yeri hekimi sahi. olacak. Evet. Bütün bilgi ve becerilere sahip olabiliyor. Halbuki mesela diğer ülkelerde Türkiye'ye dahil olmak üzere biz... ...tıp fakültesini bitiren insanlar iş yeri hekimi olacaksa... ...ayrı bir eğitim. Hı hı. Bu işte Avrupa'da dört yıllık iş yeri... ...hekimliği uzmanlığı eğitimidir. Türkiye'de sertifika programları var. İşte tıp eğitiminin karakteri... E, ...hizmetin nasıl örgütlendiğine göre... ...bu şekilde değişiyor. Bunu daha sonra başka ülkelerde de göreceğiz. İşte Küba'da, Venezuela'da... ...diğer ülkelerde... ...hizmetlerini toplumun gereksinimlerine göre... ...şimdi toplum derken e, yanlış anlatsam mısın... ...siz biraz evvel çok güzel ifade ettiniz... E, toplumun büyük çoğunluğunu e, emeğini satarak geçimini sağlayan insanlar oluşturuyor. Yani hekim de olsanız, işte bir fabrikada işçi de olsanız neticede diyeceğiz? Emeğiniz de geçiminizi sağlıyorsunuz. Evet. İşte toplumun büyük yüzde üzerinde kesimi yüzde evet. 99 diyorlar. E, bu kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak örgütlenmesi ve bu ihtiyaçta mutlaka hasta olmadan evvel koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması. İşte okul sağlığı hizmetleri, ana çocuk sağlığı hizmetleri, hı hı. kreşler, işte beslenme, egzersiz, e, beden eğitimi mesela o dönemlerde 2 Dünya Savaşı yıllarına kadar e, Sovyetler Birliği'nde bütün üniversitelerde en önemli derslerden bir tanesi. Ve 19. yüzyılın sonunda hatta e, yine e, Sovyet Sağlık Sistemi'nin yani yapılanması devrinden de önce Pirogov ve e, evet. Zaharyin. Ee, geleceğin tıbbının önleyici tıp olacağı ve dönemin salgın hastalıklarla evet. mücadelede bu önleyici tıp e, konusunun ne kadar önemli olduğunu ve başa çıkmak için e, en önemli yaklaşım olduğunu vurgulamışlar. Tabii mi? tabii. Daha Sovyetler vesik. Birliği kurulmadan önce aslında var <gülüyor> yani. Bunu... Tabii tabi çok. Evet peki sonra e, daha yakın tarihte Evet. Belki bu tarihçi süresi son verir Hani eğitimi Hı -hı. demişti. Küba ve, Küba, Küba ve Şili. E, Venezuela evet. deneyimleri. Küba'da <gülüyor> mesela e, ilk başlangıçta 1960-1959-60 Küba devrimi olduğunda e, ikinci farklı bir deney yaşandığını görüyoruz. E, yine toplumun gereksinimlerine göre Küba'da hizmetlerin örgütlenmesi söz konusu. E, burada Küba Sovyetler Birliği'nden farklı olarak kendi toplumunun gereksinimlerine göre yeniden bir örgütlenmeye gidiyor. Şimdi Küba biliyorsunuz bir sanayi ülkesi değil. Evet. Tamamen tarım ülkesi. Şeker kamışından başka yetiştirdiği bir ürün yok. Ee, o dönemde uluslararası iş bölümü gereği pek sanayileşmesine de izin verilmemiş. Sovyetler birliğine çok aşırı bağımlı kalmış. Daha sonra Sovyetler biliyorsunuz yıkıldığında bunun acısını hı hı. Küba çok kötü bir şekilde çekti. Ee, o da dışa bağımlıydı. Tabii dışa <gülüyor> bağımlı. Bir şekilde, Tabii, bir şekilde dışa bağımlı. <gülüyor> Ee, bu dönemde Küba'nın tamamen e, kırsal kesime yönelik bir örgütlenmeye gittiğini görüyoruz. İşte aile hekimliği hmm. modeli Küba'da çok farklı bir biçimde doğuyor yalnız. Yani Türkiye'de olduğundan hmm. veya başka ülkelerdeki aile hekimliği modellerinden çok farklı. Ee, bir hemşire, bir hekim üzerinden daha çok koruyucu ve önleyici hmm. hizmetlerin ağırlıkta olduğu bir model... Bu model çerçevesinde Küba tıp eğitiminde gerçekten büyük reformlar yapıyor. Aşılar konusunda da mesela Küba Tabii, çok, çok ileri. Başarılı. Çok başarılı. Çünkü işte az önce söyledik. Koruyucular, koruyucular ve önleyiciliğe yani hasta olduktan sonra insanları mutlaka evet, evet. tedavi etmemiz gerekir. Fakat hasta olmadan neler yapabiliriz bu noktada? Venezuela yine aynı şekilde... Ee, Çevez'in yönetime gelmesinden sonra hizmetleri e, toplumun gereksinimlerine göre örgütleyecek. Burada tabii Venezuela'da çok şanslı Küba'nın büyük desteğini alıyor. Küba'dan hazır eğitim kadrolarını alıyor. Ve Barrio Adentro programı, Venezuela'da uygulanan program, birinci basamak e, ...mahallelerde örgütlenen, semtlerde örgütlenen... ...sağlık komitelerinin yönettiği... ...bir sağlık hizmeti anlayışı. Zaten Çok yakın bir zamanda bu değil tabii mi? Tabii tabii, 1990'larda bu hizmetlere... ...ilk çeves, iktidara gelir gelmez hemen başladığı hizmetler. Yalnız pek bilinmez... ...aslına bakarsanız bu model... ...Türkiye'de, Fatsa'da... ...terzi fikri vardır, tabii. hatırlarsınız... ...onun döneminde Fatsa'daki modele çok benziyor. Çok büyük tehlike arz etti zaten Fatsa'da. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, çok büyük tehlike arz etti. Yaklaşım <gülüyor> evet. şu, Chavez diyor ki sağlık hizmeti mi istiyorsunuz? Ben diyor size gidip sağlık kurumu kurmayacağım. Devlet size böyle bir hizmet vermeyecek. Eğer böyle bir hizmet istiyorsanız siz kendiniz bir sağlık komitesi oluşturun. Kendi <gülüyor> sağlık sorunlarınızı kendiniz belirleyin... ...ne istediğinizi bize söyleyin. Bir size yardımcı olurum. Yani burada toplum sağlığının şekillenmesinde tabii, rol alıyor. Tabii, kesinlikle. Fatsıla'da da yapıldı bu değil mi? Benzer çalışmalar tabii Fatsıla'da Fatsıla'da eee tersi Fikri aynı şeyi söylüyordur. Ben sizin herhangi bir sorunuzu çözmeye gelmedim. Eğer bir sorun varsa gelin hep e beraber konuşalım. Ne yapılacağını beraber karar verelim. İşte onun meşhur bataklıkları, Hı -hı. o yolları çamurlu Hı -hı. yolları asfaltlama projeleri filan bütün insanlar biliyorsunuz imece usulü filan. Çok kısa sürmesine rağmen ben tabi. ...fikir olarak söylüyorum... ...yani aynı şeyler değil Venezuela'daki evet. ...fakat aynı ana fikir... ...yani evet. toplumun evet. kendi sorunlarına sahip çıkması... ...şöyle bir avantajı var... ...daha sonra o sağlık kurumuna... ...kendi sağlık kurumu olduğu için... ...toplum daha çok sahip çıkıyor... Evet. Evet. Evet. Bu mesela bugün Türkiye'de biliyorsunuz ekim şiddet, sağlıkçılara şiddet çok ciddi problemlerden bir Tabii. tanesi. O yabancılaşmayı görüyoruz burada. İnsanların iyi. sağlık kurumlarında ne kadar yabancılaştığını hekimlere. Halbuki Venezuela'daki model toplumun kendi kurduğu kurumlar olduğu için, hani kendi kurumu bu. Tabii. Ee, tıp fakültesine müracaat eden öğrencilerden mahalledeki sağlık komitesinden referans istiyor Venezuela. Eğer referans alırsa tıp fakültesine kabul ediyor. Yani bu şekilde gerçekten ve daha sonra e, öğrenciye fakülteyi bitirdikten sonra... ...tekrar kendi mahallesinde hizmet sunması hı hı. şartı getiriliyor. da benzer uygulamalar var. Yani bizdeki mecbur hizmete benzer bir uygulama. Şimdi burada şunu görüyoruz. Duvarsız tıp fakülteleri kavramı gelişmeye başladı. Yani son 2000'de yıllarda... Küba'nın ve Venezuela'nın tıp eğitimine... ...en büyük katkısıdır bu. Evet. Biliyorsunuz... ...tıp eğitimi <gülüyor> hastanelerde. Bizim mesela Çapa'da... ...biliyorsunuz dört <gülüyor> yıl klinik eğitim... ...stajlar, internlük... ...tamamen hastane temelli evet. bir eğitim. Halbuki okulu bitirdikten sonra... ...öğrenci hastanede tamam, başka gördüğü... Başka bir... ...vakaları değil, evet. tabii, tabii toplum tabii. içinde... Yaygın olan hastalıklarla karşılaşacak. İşte ne oluyor? Hekim bitirdiği zaman okulu... ...hastane temelli bir eğitim aldığı için... Toplum içinde gördüğü gündelik sağlık sorunları karşısında bocalıyor. Bocalıyor. Evet, bocalıyor. Ve ne yapmak zorunda? Bir an evvel uzmanlaşıp bir hastaneye kapağı atıp tıpkı kısına alıyor. Yine eğitim, al evet. eğitimi sürdürsün, sürdürsün, onu biliyor. Evet, yani, onu biliyor, de. onu yapıyor. İşte bu sorun Küba ve Venezuela'da şu şekilde çözülüyor. Diyorlar ki biz hastaneden birinci basama, yani sağlık ocaklarını alalım. E, sağlık ocaklarını nasıl almak lazım? Sağlık ocaklarını birer eğitim kurumu haline getirelim. Gerçekten üniversite öğretim üyelerini sağlık ocaklarında görevlendiriyorlar ve sağlık ocaklarında yüzde seksini eğitimin verilmeye başlanıyor, yüzde yirmisi hastanelerde veriliyor. Bu yeni model Dünya Sağlık Örgütü'nün bugün en çok tartıştığı modellerden bir tanesi çünkü hakikaten dört beş yıldır mezun vermeye başladı. Bu mezunlar sadece kendi ülkelerinde değil biliyorsunuz Küba. ...dünyanın pek çok ülkesine hekimi gönderiyor. Oradan başlayayım. Afrika, Güney Amerika'dan. Bütün bu ülkelerde de çok başarılı hizmetler verdiği için... ...Dünya Sağlık Örgütü bu modeli... ...herhalde önümüzdeki yıllarda... Bu anlattığınız bütün... ...küba örneğini falan çok ütopik, işte sanayiden çok uzak falan zannederler. Aslında Küba çok ciddi olarak bir aşı üretimi yapıyor. Çok kaliteli aşılar üretiyor. Tabii. Biyoteknoloji enstitüsünden ve onu... ...bütün Güney Amerika kullanıyor. Tabii. Ee, yani bütün Anladınız. hepatit aşısı... ...bir sürü başka preparatları... ...işte kızamık aşısını falan... ...çok da kaliteli aşılar üretiyor. Evet, biyoteknoloji konusunda gerçekten çok, çok büyük yatırımlar yaptılar. O biraz evvel bahsettiğimiz özel dönem denen... ...o Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonraki evet. dönemde bile... ...biyoteknolojiyi ihmal etmediler. Çünkü geleceği orada gördüler. Ee, sağlık Küba için hani bir yerde dünyaya... Evet, ee, gibi değil mi? evet bir vitrin oluşturdu. Ee, Siko filmini hatırlayacaksınız. Evet, evet, evet. Orada Michael Moore'un filminde mesela... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden bile... ...insanların ilaçlarını almak için... hani ...Küba'ya Küba gittiklerini gördük. Evet. evet. E, Michael Moore deyince bu hani Thomas Moore'un... ...ütopyası da insanın aklına geliyor değil mi? Hani tabii, daha tabii. iyi bir dünya, daha iyi bir... ...toplum e, evet. hayali. E, onunla da benzeşiyor mu bir anlamda? İşte ilk hayal aslında herhalde... ...Thomas Moore'un ütopyasındaki hayal... ...o ütopyada sağlık bölümü vardır. Ben hı hı. işte uzun yıllar oldu... 90'larda onu inceleme fırsatı bulmuştum. Gerçekten işte... Toplumcu sağlık anlayışıyla yani hastalıkların önlenmesi işte bunun için mesela düşünün o yıllarda e, hayal ettiği Ütopya Adası'nda e, pazarda mal müşteriye satılmadan evvel sağlık denetiminden geçecek. İnsanlara hı. işte bozuk mal satılmasın diye kasaplar işte diğer gıda üretenlerin denetlenmesi. Hı hı. E, biliyorsunuz o Ütopya sektörlere ayrılmıştır. Herkesin sağlıklı koşullarda barınması için ve her sektörde işte sağlık hizmetlerinin sunulması yani o çağda Be evet 1500 değil bin beş yüzlüğü, mi 1300'de tabii 1500 bu, bunu çok bin fazla, fazla <gülüyor> konuşursak hani bunun çok ütopik ve gerçekleşmekten <gülüyor> bir hayal dünyasıcıkları <gülüyor> ama bakın yani ama ben başka bir Kuba'dan şeyde... Fatsa'ya kadar birçok yerde bu modellerde tabii. olsa tabii. gerçekleşti bunlar aslında e, yani aslında işte bunlar ben, çok ütopik değil yani tam çok hayaldi. Tamam ütopik olmaktan çıkmış durumda. Tabii, tabii. Peki bir müzik arası daha veriyoruz. Yine Grimoiret, yine Yeni Zelandalı bu müzisyenler. Bu sefer bir Tom Paxton parçası, Sacre Bouteille. Jolie bouteille, Sacre Bouteille. Ve tu me laisse tranquille. Je veux te quitter, je veux m'en aller recommencer ma vie J'ai traîné dans tous les cafés J'ai fait la manche bien des soirs Les temps sont durs Je suis même pas sûr de me payer un coup à boire Jolie bouteille Sacrée bouteille veux-tu me laisser tranquille je veux te quitter je veux m'en aller je veux recommencer ma vie j'ai mal à la tête et les punaises me guettent mais que faire dans un cas pareil je demande souvent aux passants de me payer une bouteille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 Jolie bouteille, sacrée bouteille Veux-tu me laisser tranquille Je veux te quitter, je veux m'en aller Je veux recommencer ma vie Chacun fait ce qui lui plaît Tout le monde veut sa place au soleil Mais moi je m'en fous, je n'ai rien du tout Rien qu'une jolie bouteille Jolly bouteille, sakre veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Grimm, dinledik bir Tom Paxton parçasıydı. Sakre Bouteille, 31 Ocak 2014, 94.9 açık önce sağlık programındayız. Evet, toplumcu tıp konusunu... Evet, yani değil. bir miktar tıp deneyimlerinden, toplumcu tıp deneyimlerinden bahsettik. Eğitim modellerimden bahsettik ama daha çok da soracağımız soru var. Oraya çok takılmayalım diye düşünüyorum. Çok iyi örnekler oldu. Ben şöyle biraz bir toplumdaki eşitlik düzeyinden biraz bahsedelim istiyorum. Evet. Örneğin mesela toplumları zenginlik düzeylerine göre sıralasak. ...hani bu zenginlik düzeyleriyle sağlık düzeyleri arasında bir anlamda ilişki var mıdır? Evet, bu tabii çok güncel konulardan bir tanesi. İsterseniz bu konuya biraz daha erkenden girelim. Yani hep şu ana kadar sosyal ülkelerden bahsettik. Batı dünyasında neler oldu? Hı hı. Şimdi Batı dünyası tabii Sovyetler Birliği'nde az önce söylemeyi unuttum. Hastane yapmadı... ...semt mutfakları yaptı... Kreşler, ...okul hekimliği, evet. kreşler açtı... E ...ne oldu peki? İnanılmaz bir şey oldu... ...İnanılmaz bir şey oldu... Sovyetler Birliği'nde sağlık göstergeleri... ...1930'larda, 1940'larda... E, ...Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...göstergelerini yakalamaya başladı... E, ...tabii bu tıp dünyasının ilgisini çekti... ...çünkü Batı'da bu işi... ...biz nasıl yapmaya çalışıyoruz... ...daha çok hastane açarak, tıbbi teknolojiye... ...daha çok yatırım Hı -hı. yaparak, daha çok ilaç üreterek... ...halbuki bunların hiçbirini yapmadan... ...bambaşka yöntemlerle aynı sonuca ulaşılabiliyor. İşte e, bu dönemde Batı dünyasında özellikle İngiltere merkezli şöyle bir düşünce oluşmaya başladı. Sorun insanların sağlık hizmetine erişememesi. <gülüyor> Eğer biz herkesin sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişebilmeyi sağlayabilirsek bu sorunu çözebiliriz. Ve bunun bir ürünü olarak beverage planıdır meşhur... İngiltere'de ulusal sağlık sistemi oluşturuldu. Biz buna sosyalleştirme diyoruz, sosyalizasyon diyoruz. Sağlık hizmetleri sosyalleştirildi. Genel bütçeden hiçbir insanların ödeme gücüne bakılmaksızın sağlık hizmetleri karşılandı. Bir hasta olduğunuz zaman, hastaneye gittiğiniz zaman nüfus cüzdanını göstermeniz yeterli oldu. Bu model gerçekten çok önemsendi. Daha sonra başka ülkeler, Türkiye'de bu ülkeler arasında biliyorsunuz 1960'tan sonra sosyalizasyon modeli Türkiye'ye uygulanmaya başladı. Kanada, dünyanın çeşitli ülkeleri bu modeli benimsemeye başladılar. Yani eşit düzeyde sağlık hizmetine e, evet. Şey, ulaşabilme. Evet, çünkü işte biraz evvel söylediğim gibi paradigma şu, yani insanlar hastalanıyorlar... Bunlardan bir kısmı mali yoksunlukları nedeniyle sağlık hizmetine ulaşamıyor. Bu nedenle toplumda sağlıkta işsizlikler oluşuyor. Parası olan sağlık hizmetini alıyor, sorunlar çözülüyor. Parası olmayanlar hı hı. E, yeterince sağlıklı olamıyorlar. Peki bu doğru muydu? Bunun işte doğru olduğuna 1970'lere kadar herkes hı. inanıyordu. Ama 1970'lerde Whitehall çalışmaları dediğimiz İngiltere'de yürütülen... Ee, İngiltere'de devlet memurları üzerinde yürütülen 10 yıl 20 yıl takiple e, sonuçları elde edilen bir çalışma var. Bu çalışma gerçekten soğukluş etkisi yarattı. Bu çalışmada biliyorsunuz devlet memurları işte 15. dereceden 1. dereceye kadar derecelenmiştir. İşte evet. her yıl kademadırlar dereceleri artar. Bu değişken kullanılarak devlet memurlarının sağlık düzeylerine takip edildiğinde. Ee, her basamakta yani inanılmaz bir şekilde 15. derecedeki memur 14. den 14. 13. den daha az yaşıyor ve daha çok hastalıklara maruz kalıyor. Bu ortaya Hı -hı. çıktı. Şimdi eskiden biz hep şöyle düşünürdük hatırlayın yani zenginlik sağlık sorunlarının çözümü konusunda da Hı -hı. faydalı yani daha zengin olanlar sorunları çözer daha yoksul olanlar ama mesela bu bulgu bu paradigmamızı yıktı. Çünkü diyelim ki birinci derece ile ikinci derece devlet memuru arasında aslında hani çok büyük bir maddi fark yok. Mali güç olarak yani fark yok. Yani biri müdürdür, biri genel müdürdür, biri evet. müdür yardımcısıdır. Tabii müdür yardımcısıdır. Buna rağmen bu tür fark farklılıkların ortaya çıkması işte o zaman paradigma değişmeye başladı. Ve ulusal sağlık sistemi kurulduktan sonra amaç neydi? Toplum içindeki sağlık bakımından eşitsizlikleri azaltmak. ...tam tersi İkinci Dünya Savaşı öncesine göre... ...üç kat, beş kat, yedi kat arttığı... ...zenginlerin daha uzun, yoksulların daha kısa yaşamaya devam ettiği görüldü. Aslında tabii Sovyetler Birliği'nden sonra İngiltere'ye bunun adaptasyonu gibi... E, ...öyle gelişmiş olay ama... Hani Sovyetler Birliği'ndeki modelden İngiltere'nin bu sosyalleşme kavramı arasında bir, bir ilişki de yok aslında. Tabii yok. Yani yok yani evet, tabii, onun devamı tabii. ya da İngiltere'ye adaptasyonu falan tabii, değil Tabii adaptasyonu değil ama o... Olaylardan etkilenerek bunlar da bu tür bir model geliştirmeye çalışıyorlar. İşte bunun üzerine sorgulanmaya başlanıyor ve e, Dünya Sağlık Örgütü sağlığın toplumsal belirleyicileri komisyonu diye bir komisyon oluşturuyor. Bu komisyon gerçekten sağlığın sadece sağlık hizmetleriyle iyileştirilmesinin mümkün olmadığı, aynı zamanda işte o toplumcu tıbbın temel, ...ilkeleriydi, çalışma ve yaşam koşullarının insanların iyileştirilmesi gerektiği... ...ancak bu şekilde sağlığa ulaşılabileceği... ...şimdi sorunuza gelirsek... Ee, ...Michael Marmot'un yaptığı çalışmalarda... ...şu çok net olarak ortaya çıkıyor... ...ulusal geliri... ...20 bin doların, 40 bin doların üzerinde olan ülkeler... ...ve... Beş bin dolarla 20 bin dolar arasında olan ülkeler karşılaştırıldığında 5000 bin doların gerçekten bir eşik olduğu 5000 bin dolar seviyesini açtıktan sonra ülkelerin doğuştan yaşam beklentisi bakımından mesela çok büyük farklar olmadığı yani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkesi ama mesela Portekiz. Neredeyse bildiği getire Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısı kadar doğuştan yaşam beklentisi yönünden karşılaştırdığımızda, yani. evet aynı hemen hemen birisi 72 yılsa birisi 72 evet. buçuk yıl, bu kadar. Ama toplumların içinde az önce gördük Whitehall çalışmasında her basamakta bir farklılık var. Evet. İşte bu yeni bir anlayış getirdi. İnsanlar kendilerini birbirleriyle kıyaslıyorlar ve insanların ...o toplum içindeki eşitsizlik aslında hasta ediyor insanları. Bunun nasıl hasta ettiği konusunda çok ciddi çalışmalar var. Ee, buna e, psikososyal risk etmenleri başlığı altında değerlendiriliyor bu çalışmalar. İnsanların maruz kaldığı sosyal stresler, psikolojik stresler... ...insanlarda bedensel rahatsızlıklara, psikosomatik bilirsiniz. İşte kalp hastalıkları... Mide bağırsak rahatsızlıkları pek çok klinik durumun aslında stresten kaynaklandığı işte kortizol yükselmesi kortizol seviyelerinde insanlarda kronik stres karşısında yükselmesiyle bu tür hastalıklara daha çok maruz kaldıkları ve aslında işte zenginliğin veya yoksulluğun değil eşitsizliğin sorunu olduğu daha eşitlikçi toplumlarda. Hem doğuştan yaşam beklentisi hem bebek ölümleri yani sağlık göstergeleri çok çok daha iyi. Örnek en güzel örneklerden bir tanesi az önce konuştuğumuz Küba. Şimdi evet. Küba gerçekten dünyanın en yoksul ülkeleri arasında. Milli gelirini kıyasladığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten neredeyse yüzde bir kadar bir milli ilgidir. Ama buna rağmen daha eşitlikçi bir toplum olan Küba'da sağlık göstergedir Amerika Birleşik daha Devletleri ile... Önemli. Hemen hemen aynı. Yani bazı konularda Amerika e, ilişkilerinden evlilik. daha iyi. Yine kuzey ülkelerine baktığımız zaman bu kuzey ülkeleri kapitalist ülkeler olmadığına rağmen işte İsveç, Norveç, Danimarka bu tür ülkeler daha eşitlikçi bir Hı. toplum nasıl yaratılmış vergilendirme suretiyle. Kanada'da da benzer bir uygulama vardır. Mesela Kanada'da 100 bin doların üzerinde gelir kazanamazsınız mümkün değil. Ben orada bir diş ekibiyle tanışmıştım. Diş hekimi mesela e, Ağustos Eylül aylarında muayenehanesini kapatır. Tatile çıkardı. Neden diye sorduğumda e, bundan sonra çalışırsam devlete gidecek. Hmm. Bir limit var. <gülüyor> bu limiti yani hiçbir zaman bu tür toplumlar, kuzu ülkeleri e, zenginle yoksul arasındaki uçurumun çok açılmasına izin vermiyorlar. <gülüyor> i̇şte o eşitlikçi toplum Yoksulların sosyal yardımlarla desteklenmesiyle güçlendirilmesi, zenginlerin çok aşırı zengin olmasına izin verilmemesi göreli bir eşitlik yaratıyor ve gerçekten Bu da sağlık, şey sağlık yönünden baktığımızda en uzun ömürler işte Japonya mesela yine oldukça eşitlikçi bir toplum Japonya'da görüyoruz. Diğer kuzey ülkelerinde en yüksek doğustan yaşam beklentisi ve bebek ölümlerinin en düşük olduğu ülkeler arasında bunları görüyoruz. Bebek ölümleri de o toplumun önemli bir göstergesi. En değil. hassas göstergesi. Yani toplumsal eşitsizliklerden ilk etkilenenler bebekler. en korunmasız olan bebekler maalesef. Evet. İlk önce bebek ölümlerinde. ...işte bir ülke ekonomik krize girdiği zaman... ...biz bunu biliyorsunuz 2001 yılında falan da... ...yani bu ekonomik krizlerde ilk gösterge... ...sağlık göstergesi olumsuz giden... ...bebek ölümleri oluyor. Evet, evet. Peki biraz da bitirirken programımızı şu medikalizasyon ve farmasötikalizasyon unutup üzerine etkisi ve performansı. Yani Türkiye'de şu anda son yıllarda evet. iyi olacak diye dayatılan bir şey var bu performans. Bunun bu toplumsal tıp açısından bakarsanız eğer nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bunlar gerçekten yani sağlık ve tıp eğer toplumun gereksinimlerine göre değil, sanayinin, endüstrinin gereksinimlerine göre örgütlenirse bunlar kaçırılmaz oluyor. Şimdi en güzel örneği bunun doğumdur. Yani insan de havadan beri doğarak dünyaya gidiyor Doğum çok doğal fizyolojik bir olay. Ama bugün doğumu biz medikalize ettik. Tıpsallaştırdık. Yani hamileliği hamilelik bir fizyolojik bir süreç olmasına rağmen bir hastalık gibi görülmeye başlandı. Daha kadın hamile kaldığı andan itibaren doktor kontrolü altına giriyor. Bunun tabi çok değişik boyutları var. Ülkemizde ne yazık ki tıp eğitiminde işte Foucault ...İvan İliş gibi... hani ...modern tıbba... ...farklı açılardan bakan insanları çok fazla okumuyoruz... ...halbuki işte Lemke'dir... ...Fuko'dur... Evet. Ee, ...bunları okumuş olsaydık... ...mesela bugün üç çocuk tartışması var... Evet. ...o biyo iktidar kavramlarının... ...insanların bedenleri üzerinden... ...nasıl iktidarın kendini... E, ...yeniden ürettiği... Işte. ...biyo iktidarın dediğim gibi... <gülüyor> tabii, ...tabii yani bu, bu kavramları maalesef... ...biz çok fazla e, tartışmıyoruz... ...işte bir hamileliğin nasıl... ...bir hastalık haline geldi. İşte doğum nasıl yapılacak... ...normal doğum sezeryen... ...yani bu tamamen teknik bir konu gibi düşünülüyor... ...fakat değil aslında. Yani gerçekten... E, ...bunun arkasında yatan, işte biraz evvel bahsettiğim... ...yazarların özellikle... E, ...vurguladığı... ...sanayinin gereksinimleri... ...eğer öne çıkarsa... ...birdenbire sezeryanların arttığını görüyoruz... ...eğer toplumun gereksinimleri öne çıkarsa... ...yani... <gülüyor> Türkiye'de yaşıyoruz daha bundan işte 30-40 sene evveline kadar doğumların çok büyük bir kısmı Türkiye'de biliyorsunuz ebeler evet, tarafından evlerde yaptırılırdı. Yani ne oldu ne değişti ne oldu? birdenbire işte hastanelerde doğum yaptırmak daha ötesi sezeryanlar moda haline geldi. Yani bu hamilelik sürecinin hastalık haline gelmesi işte. Evet. Bu önemli. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum ben hani toplumcu tıpı konuşurken tıp eğitimini de konuştuk. ...sizin kitabınızda... ...şöyle bir şey anlatıyorsunuz... ...işte hani tıp fakültesinde okurken... ...bir hocanızın... Kalp krizine örnek verirken işte bir zengin iş adamı yemeğe gitti akşam yemeğine işte gece yattı işte kalp krizi geçirdi vesaire diye. <gülüyor> Ama hani aslında orada diyorsunuz ki o Marmon'un bahsettiğiniz bilim adamının çalışmaları bunun aslında tam aksi olduğunu yani bu bir zengin ya da işte varlıklı kişi hastalığı olmadı. Hatta diğer hastalıklarında öyle bir hatta bu demin bahsettiğiniz whiteol çalışmaların sonuçları da ortaya çıktıkça... ...işte bunun sadece kalp değil... ...diğer hastalıklar için de... ...ölüm nedenlerinde... mesela işçi sınıfının... ...açık ara önde olduğundan bahsediyorsunuz. Peki o zaman... ...bu şöyle bir şey söylenebilir mi? Yani niye kitaplarda bu bilgiler yok? Tıp eğitimi, ideolojik mi? Siz de bu soruyu soruyorsunuz. Ben evet. de yanıt istiyorum. Evet gerçekten <gülüyor> yani... E... Bir üst yapı kurumu olarak düşünmek lazım eğitim. Yani tıp aküleleri bundan bağımsız değil. İşte düzen kendini bu kurumlarda yeniden üretiyor. Ee, ne yazık ki biz çok... ...bilimsel teknik şeyler gibi düşündüğümüz şeyler... ...aslında çok ideolojik olabiliyor. İşte az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi... E, ...daha bundan otuz sene evveline kadar... ...tıp vakitelerinde derslerde... ...işte bir zengin hastalığı olarak... ...kalp krizi anlatılırken... ...daha sonra işte e, bilimsel çalışmalar aslında... ...emekçiler arasında çok daha yaygın olduğunu... Hı -hı. ...kalp damar hastalıklarının ortaya koydu. Pek çok hastalık <gülüyor> olduğu gibi. Şimdi burada problem şu... E, ...hekimler aslında... ...tıp eğitimi içinde gizli müfredat dediğimiz bir müfredat aracılığıyla... ...sadece e, bilgi ve beceri tıpla ilgili almıyor. Aynı zamanda bir takım tutum davranışlar da kazanıyorlar. Bu hekimin daha sonra mesleğini yaparken... E, ...kendini nerede korumlandıracağını ve nasıl hizmet vereceğini de belirliyor. İşte hiçbir hekim aslında tıp aküleisine girerken... Hani ileride ne olacağını çok iyi bilmez... ...hatta bazen şanstır biliyorsunuz, ihtisas sınavında nereyi kazanırsanız falan o şekilde devam eder süreç. Ama e, büyük bir olasılıkla o birinci sınıfa başlayan öğrencilerde daha idealist duyguların ön planda olduğunu varsayarız. Gerçekten de bu böyledir. Yani hani bir hasta gördükleri zaman daha farklı duygular yaşarlar. İşte ona yardımcı olmak... Son sınıflara gelirken maalesef biz bunların oldukça değiştiğini, daha böyle pragmatik, daha opportunist bir e, kişilik kazandıklarını... ...ve olaylara yaklaşırken işte e, koruyucu ve önleyici hizmetleri öne almak yerine... ...hani bunlar benim işim değil, benim işim <gülüyor> bana gelen hastayı, hastayı tedavi edip tedavi. göndermek. İşte bu süreçlerin maalesef ilaç ve tıbbi teknoloji endüstrisine hizmet eder hale gelmesinde hekimlerin ister istemez katkısı oluyor. Yani evet. biz böyle yetiştiriyoruz. Bu şekilde yetiştiriliyoruz. Böyle yetiştirmeye devam, devam ediyoruz. Yani, yani düzen şırak, kendisini neşir. evet maalesef tıp fakültelerinde yeniden üretiyor. Bu döngüyü bir şekilde kırmamız gerekiyor. Yoksa evet. dediğimiz gibi yeni sınıflarda FKB'de falan öğrenciler çok daha böyle idealist. toplumsal toplumda daha yatkın e, evet. bir yönler. Ha, çok bir önemli nokta. bir nokta evet. i̇şte bu. İşte bu sorunu çözebilen mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güzel bir örnektir. Montefiore Hı. tıp fakültesi. Mesela yıllardır Bronx'ta, New York'ta, en ...yoksulluk semtlerden bir tanesi. Topluma dayalı tıp eğitimi modelinde... ...Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...öne çıkartan bir okul. Ne yapıyor? Sürekli toplum içinde... ...eğitmeye çalışıyor. İşte Bronx'un... ...mesela en yoksul semtlerinde... ...işte uyuşturucu bağımlıları ...birlikte çalışarak... ...işte bunlara hizmet veren derneklerle birlikte çalışarak... ...öğrencinin... ...toplumla ilişkisini kesmemeye çalışıyor Amerikan sağlık sisteminde bu fakülteden... Bu, ...örneğini verdiğiniz fakülteden Bronx'taki... ...mezun olan öğrenci ne yapar? Çok kötü duruma düşmüyor musun? Amerika Birleşik Devletleri ilginç bir ülke. Yani bu hekimler de orada... ...çok başarılı hizmetler çok veriyorlar. Evet i̇lginç Amerika Birleşik uzaydı. Devletleri çok ilginç bir ülke. Programın sonunda şöyle diyebilir miyiz o zaman? Sizin kitabınızdan alıntı yaparak... ...Eşitsizlikler insanları öldürüyor. Evet. diyebilir miyiz? Evet. Hastalıklar değil eşitsizlikler. Biz... Evet. Peki evet. E, bu programa kaparken bir de e, Türkiye'deki toplumcu tıp alanındaki başarılı uygulamalarının e, örneklerini verdiğimiz iki ismi de bir merhaba diyelim buradan. Nusret Fişek ve onun öğrencisi Nevzat Eren galiba. Herhalde evet. Türkiye'de mu? toplumculuk dediğimiz zaman i̇şte bu iki de, isim. E, onları selamlamakta yarar var. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben ee, çok teşekkür ederim. geldi. Çok keyifli sağ sağ bir Gerçekten çok, çok keyif, çok keyif aldım bir... Bir ben çok... de. İzinlerken e, çok şey de edindim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın e, Akif Bakalına bu keyifli sohbetimizi yine bir müzik parçasıyla bitiriyoruz. Green dinleyeceğiz. Bu kez bir Abdullah'ın parçasını seslendirecek. Kiatüe Devimur. Işte hafta sonları, tam hoşçakalın. Hafta sonları teknik masada sergiledi. Çok teşekkürler. Kiatüe Devimur. Ki responsable pourquoi est-il mort? C'est pas moi, dit l'arbitre, à moi ne me montrerait pas du droit. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver si au huitième j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé, ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. il Y en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué Divimo Qui est responsable et pourquoi est-il mort C'est pas nous, dit la foule. Voilà, nous avons payé assez cher. C'est bien dommage mais entre nous, nous aimons un bon match et tout. Et quand ça part, on trouve ça bien. vous savez, on est pour rien. C'est pas nous qui l'avons fait tomber. Vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a Qui est responsable et pourquoi est-il mort Ce n'est pas moi, à part. Tirant sur un gros cigare. C'est difficile à dire, à expliquer, j'ai cru qu'il était en bonne santé. Pour sa femme, ses enfants, c'est bien pire. Mais s'il était malade, il aurait pu le dire. C'est pas moi qui fait tomber. Vous ne pouvez pas Qui, a qui est responsable et pourquoi est Pas moi, dit de La Tribune. papier pour la une. La n'est pas en tu sais, dans un match de foot qui La chose saine. Ça fait partie de la vie américaine. C'est pas moi qui fait tomber. Vous pouvez pas m'accuser. Qui a tué Önce sağlık.